Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir haftada ekonomi ekoloji programında daha biz birlikteyiz. Ee, şimdi bu hafta radyoda yalnızım. Pelin Cengiz yok. Ee, birlikte yapacağız ama e, çok önemli iki konumuz olacak bu hafta. Telefon bağlantısıyla yapacağız bu e, iki konumuzla sohbetimizi. Ee, her sene son 25 yıldır e, konum düzeltecektir yanlışsa... İklim konusunda çok önemli bir toplantı yapılıyor. Ee, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Konferansı'nın ee, her sene değişik bir ülkede... E... ...devletlerin önemli liderleri bir araya geliyor... ...çok üst düzey bir toplantı yapılıyor... ...amaçta e, iklim krizinin bu etkilerini... E, ...durdurmak, iklim değişikliğini engellemek... ...çok kaba tabirli... ...böyle söyleyeyim... ...bu, bu yılda e, aslında Şili'de yapılacaktı... ...ama İspanya'da, Madrid'de yapılıyor... E, ...bu iklim, e, Birleşmiş Milletler İklim, e, değiş, iklim de, Konferansı'nın... 25. toplantısı da e, Madrid'de yapılıyor... ...şimdi telefon attığımızda... E, Profesör Doktor Semra Celit Hocam var. Ee, Yanımlıyorsam hatta hocam günaydın. Günaydın Serkan Bey. Kavramlar falan o kadar şey ki daha adını söylerken bile karıştırmaya başlıyorum. Çok fazla girdikçe <gülüyor> dedim ben bundan çıkamayacağım. Ee, Semra Hocam hemen açık radyo dinleyicileri için bir söylemek istiyorum. Ne zaman bu konuda kafamız karışsa biz gazetecilerin bu konuda ilgililerin başvurduğu bir başucu kaynağımız. Hocam günaydın. Günaydın şimdi bu evet. seni bu sene e, Madrid'te yapılıyor şimdi çok genel neden yapılıyor bu taraflar konferansı asıl amacı nedir e, şu ana kadar neler oldu ve e, bu Madrid'in odasında neler olacak neler bekliyoruz ve sonra da Türkiye üzerine geleceğiz hepsini birden başından sordum hocam Buyurun söz, <gülüyor> söz <gülüyor> <size> <gülüyor> tamam, toplanmış olduk ee, dediğiniz gibi 25 taraflar konferansı bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 1992'de yapılmış olan hı hı. bu sözleşmenin taraflar konferansı ee, tabii artık yeni bir anlaşma var Paris Anlaşması dolayısıyla da onun da taraflar konferansı Paris Anlaşması'nın ikinci taraflar konferansı toplantısı yapılıyor madridde şu anda <gülüyor> ve bu taraflar konferansı bu sözleşmenin yani bu iklim değişikliğiyle mücadele amaçlı uluslararası anlaşmanın uygulanmasına ilişkin kuralları belirleyen bir karar organı aslında. Dolayısıyla sözleşmeyle oluşturulmuş olan, şimdi de Paris Anlaşması ile oluşturulmuş olan çerçeve nasıl uygulanıyor, nasıl uygulanacak, ülkeler neler yapıyor, bundan sonra neler yapılacak, bunlar ele alınıyor bu toplantılarda. Hı hı. Bu seneki konferansta... Birkaç nedenle önemli. Yani her sene kopa e, hakkında değerlendirme yaparken aynı cümleyi kuruyoruz. Önemli olduğunu söylüyoruz. E, fakat bu senenin de e, özellikle Paris anlaşmasının kurallar kitabının tamamlanması açısından bir şey var, kritik önemi var. Hı hı. 2020'den itibaren uygulanmaya başlanacağı için Paris anlaşması. E, bu kuralların tamamlanması lazım. Biliyorsunuz geçen sene sizde. Katowice'deydiniz. Kurallar birlikte takip etmeye çalıştık süreci. E, kurallar kitabı büyük ölçüde tamamlanmış, kabul edilmişti. E, i̇ki tane e, başlıca e, konu e, üzerinde anlaşmaya varılamamıştı. E, onlar görüşülüyor bu sene. E, yani uygulama öncesi konferans olduğu için önemli olduğu kadar dediğim gibi. Bu iki madde açısından da önemli. E, bu şeyler e, maddelerden bir tanesi... E, Piyasa mekanizmaları diyelim genel olarak Paris e, Antlaşması'nın uygulama dönemi boyunca kullanılacak e, araçların, e, piyasa tabanlı ve piyasa tabanlı olmayan e, araçların kuralları konusunda e, uzlaşılamamıştı. Onların e, kararlaştırılması, belirlenmesi Hı -hı. bekleniyor. Hatırlayacaksınız geçen sene yaklaşık 2 gün <gülüyor> uzamasına yol açmıştı evet. bu maddeler konferansın. <gülüyor> Biri Türkiye ile ilgili konuydu. Birisi de bu 6. madde diye kısaca anılan e, şeyi e, emisyon ticaretine olanak verecek olan e, kurallar e, idi. E, bu sene de e, aynı şekilde zor e, e, devam ettiğini söylemek mümkün e, bu konudaki müzakerelerin. Şimdi bunlar e, Kyoto dönemindeki e, şeylerden e, piyasa araçlarından biraz farklı isimler taşıyor e, Paris anlaşmasının e, mekanizmaları e, birisi e, uluslararası alanda ticareti yapılabilir emisyon e, azaltım e, çıktıları diye adlandırılıyor e, diğeri de e, Kyoto'nun temiz kalkınma mekanizmasının yerini alacak olan Deniz kalkınma, e, sürdürülebilir kalkınma e, mekanizması. E, sürdürülebilir kalkınma mekanizması konusunda e, genel olarak daha az e, çatışan görüş olmakla birlikte e, bu uluslararası emisyon ticaretine e, dönük olarak kullanılacak e, mekanizma konusunda ülkelerin oldukça farklı görüşleri var yübirlerinden. E, bunların başında da, e, bu hani sorun oluşturan konuların başında da ee, iki tane neden var. Ee, bunlardan bir tanesi bazı ülkeler e, Kyoto döneminde yaptıkları projelerden elde ettikleri kredileri Paris döneminde de kullanmak Hı -hı. istiyorlar. Bunların Şimdi, en, e, aynı zamanda da en fazla pazarlık konusu ülkelerin birbirleriyle e, o kapalı toplantılarda en fazla pazarlık konusu olan konular zannedersem. Geçen sene de o yüzden uzatmıştı bu süreci. E, evet. E, dediğiniz gibi ee, bu konudaki pazarlıklar bir sonuç ulaşamadığı için uzamıştı. Ee, işte başta Brezilya olmak üzere işte içinde Suudi Arabistan da var e, Çin Hindistan gibi ülkeler de var ama onlar daha alçak sesle dile getiriyor. Ee, en büyük şeyi e, burada katı pozisyona sahip olan ülke Brezilya ee, Kyoto döneminde işte Kyoto iki yürürlüğe girmedi ama e, yürürlüğe girdikten sonra resmileşecek olan kredileri Paris'e de aktarmak istiyor Şimdi tabi bu Söylerken basit bir Şeymiş gibi konuymiş Değil gibi Anlaşılmakla ki. birlikte Paris Anlaşması'nın <gülüyor> çevresel bütünlüğü Açısından çok önemli Çünkü çok miktarda şey var Kredi var ülkelerin ellerinde Bunların hepsinin Paris dönemi Ulusal katkılarda bildirilen Hedeflerin gerçekleştirilmesine dönük olarak Kullanılması durumunda zaten yetersiz olan part anlaşması e, hedefler yani ülkelerin koymuş oldukları hedefler daha da aşağı inmiş olacak hani şu anda bile ne bir buçuk derecenin iki derece açısından yeterli olan fars anlaşması e, azaltım hedefleri daha da yetersiz hale gelmiş olacak böyle bir büyük risk taşıyor bu konunun e, e, bu itiraz eden ülkelerin istekleri doğrultusunda çözülmüş olması Diğer ülkelerde işte başta Afrika Birliği olmak üzere bu şeylerin fazla kredilerin silinmesine yani kullanılmaz hale getirilmesine istiyorlar. Anlaşmanın çevresel bütünlüğü açısından burada şey var büyük bir uzlaşmazlık var. Buna benzer ikinci uzlaşmazlık konusu da Paris uygulamaya başlandıktan sonra elde edilecek kredilerin nasıl kaydedileceği konusu. Şimdi bir alışveriş olduğuna göre bir tarafın verdiğini kendi hesabından düşmesi lazım. Değil? Yani çok basit ticari hesapla bu şeyleri alan, kredileri alan ülkelerin hesabına geçmesi lazım. Onların azaldım hedeflerine eklenmesi lazım bunun. Fakat gene bu benzer ülkeler grubu buna da karşı çıkıyorlar. Bir proje sonrasında elde edilen kredilerin her iki tarafın hesabında da görünebilmesine izin verilmesini istiyorlar. Bu da aynı şekilde Paris anlaşması hedeflerini zayıflatacak olan bir sonuç doğuracak. Dolayısıyla şimdi, büyük bir risk var burada. Ben şimdi burada o ülkelerden bahsettiğiniz ama yani Türkiye'ye de geleceğim. Burada Hı -hı. en önemlisi Amerika var. Amerika yani Trump bundan tamamen çekileceğini duyurdu. Ben hep şu soru var benim hakkımda yani dünya ülkeleri orada dert edinmişler bu meseleyi. Çözmeye çalışıyorlar. Ama e, en büyük kirleticilerden bir tanesi Amerika e, bu oyunun bir parçası değil. Sizce gün sonunda çok iyi kararlar alınsa bile Amerika'ya rağmen e, iklim konusunda bir çözüme bir uzlaşı varılabilir mi? Yoksa Amerikasız bu iş e, çok zor mu? Ee, çok haklısınız. Ee, odadaki fil diyorlar müzakerelerde. Böyle odadaki bir fil. Değil, <gülüyor> Öyle adlandırılıyor. <gülüyor> Amerika'nın anlaşmadan çekileceğini resmi olarak bildirmiş olması Zaten yıllardır Trump'ın söylediği, e, ilan ettiği karar e, Bu şeyde de Madrid'de de müzakereleri tabii ki olumsuz etkiliyor Olumsuz etkilemesinin e, somut sonuçlarından bir tanesi e, Şeylerin e, ertelenmesi e, Biliyorsunuz hani burada da gelecek sene Glasgow'da da şöyle bir beklenti var Ülkeler 2015'te ilan ettikleri azaltım hedeflerini yükseltmeli, yani yeni ulusal katkılar bildirmeli. Birçok çok ülke aslında açıkça söylemeselerde bunu yapmaya hazırlardı. Fakat Trump'ın Amerika'yı anlaşmadan çekmiş olması, diğer ülkelerin de bu konuda şey yapma geri adım atmasına yol açıyor. Örneğin Çin hani. Amerika kadar önemli bir taraf olan Çin'in birbiriyle çelişen karmaşık şeyler var, ifadeleri var. 2020'de yeni bir ulusal katkı bildireceğini söylüyor. Sonra vazgeçiyor. Bunun arkasındaki neden, işte Amerika'nın anlaşmada olmaması riski. Başka bütün taraflar için de aynı etkiyi yaratıyor. Yani bir şey olacak, dönüm noktası olacak önümüzdeki sene Amerikan başkanlık seçimleri. Amerika anlaşmanın içinde olacak mı olmayacak mı? Ona göre biz hani Paris anlaşmasının kaderinin nereye gideceğini e, görmüş olacağız. Hı hı. Ee, hani diğer tarafların iyimser beklentisi seçimleri demokratların kazanması e, Amerika'yı anlaşmaya geri evet, döndürülecek Bu sürecin içerisinde olması. olması. Yani anladığım kadarıyla evet. hem bunun fiziki hem de psikolojik ülkeler için psikolojik etkisi de var. E, Amerika'nın bu e, odadaki fil olmasının. Evet. Aslına bakarsanız şeyde Amerika Birleşik Devletleri Obama yönetiminin Paris Anlaşması'na sunmuş olduğu ulusal katkı hedefinden çok uzak değil. Onu zaten gerçekleştiriyor. Yani emisyonları azalıyor Amerika'nın bu kararlı politikalar yüzünden değil. işte kömürden doğalgaza geçişten kaynaklanan bir azalma. O biraz şey baskıyı azaltıyor. Hı hı. Amerikan anlaşmadan çekilme sineni yol açmış olduğu baskıyı azaltıyor. Fakat işte beslemeyerek bir şey değil bu. Hani uzun süreli bir işbirliğinin çerçevesini oluşturduğu için Paris anlaşması Amerika'nın geri dönmeme olasılığı diğer taraflarında geri adım atmasına yol açıyor. İşte Türkiye'yi e, bağlamak istiyorsunuz. Türkiye açısından da e, böyle bir şey var, e, ilişki var. Şimdi onu onu, onu, Hı -hı. So onu soracaktım yani Türkiye'ye gelirsek Türkiye'nin hep burada böyle yani çok detayına girmeyelim şu şeylere e durumuna ama e hep bir talebi var. Yani ben bir şey yapmayayım bir şey alayım bu konuda. Şimdi burada da öyle spesifik talebi var. Türkiye'nin rolü ne açıkçası tam olarak? Evet. Biliyorum detaylarını, çok karmaşık bir, bir durumu var Türkiye <gülüyor> açısından ama evet. şu andaki güncel durumu nedir? Türkiye'nin beklentisi yap, yap, yap, yapması gereken şey nedir? Yani kısaca şey özetlersek, Türkiye Paris anlaşması tarafı olmayan 10 ülkeden bir tanesi Hı -hı. şu anda. Meclis tek, anlaşmanın tek tarafı olacağını ama resmen imzalamayan değil mi? Ee, Mecliste imzalamayan. Evet, anlaşmayı New York'ta imzaladı 2016 yılında. Hı -hı. Fakat meclise getirip onaylamadığı için henüz taraf olmadık biz anlaşmaya. Hı hı. Taraf olunmamasının nedeni de sizin de bildiğiniz e, Türkiye'nin payda anlaşması çerçevesinde e, uluslararası iklim finansmanından yararlanamayacak olması. Hı. Sözleşmenin Türkiye'yi ek bir ülkesi yani gelişmiş ülke olarak sınıflandırması nedeniyle. Ee, gelişmekte olan ülkeler için yaratılmış olan iklim finansmanı fonlarından yararlanamıyor Türkiye. Türkiye'nin temel talebi bu. Ee, mali desteklerden yararlanabilmek istiyor. Dolayısıyla aynı gerekçeyle bu sene yeniden e sözleşmenin ekleri listesinden çıkmak için bir teklif sundu Türkiye. Hı hı. Ee, fakat daha e <gülüyor> Müzakereler başlamadan Pazar akşamı taraflar arasında yapılan değerlendirmede e, bunun kabul edilemeyeceği yolunda bir e, görüş oluştuğu için e, Türkiye e, şeyin başladığı taraflar konferansının başladığı oturumunda e, bu teklifini geri çekti hmm. e, ve önümüzdeki sene Glasgow'da 26. Taraflar Konferansında yeniden aynı teklifi vereceğini e, ifade etti. Hmm. E, dolayısıyla bir süre daha Türkiye'nin faiz anlaşmasına ...taraf olmasını bek bekleyemeyiz. Bekleyememek gerekiyor. Ee, evet, Geçen yani seneki tutumdan konuda, bir şey değişmedi. Yani. Evet bir farklılık olmadı değişmedi. bu konuda. Hı -hı. Ee, ama öbür, öbür taraftan şöyle bir e, sonuç var ortada taraf olunmamasının. Ee, şimdi e, artık Parti Anlaşması taraflar toplantısı toplanmaya başladığı için... ...yani karar organı olan e, taraflar toplantısı e, karar alıyor... Türkiye Paris Anlaşması ile ilgili müzakerelerde oy hakkına sahip değil hı hı. şimdi bu 6. maddede onunla birlikte diğer konu maddede görüşülmekte olan ulusal katkıların süresi ne kadar olacak 5 yıl mı olacak 10 yıl mı olacak konusu hı hı. o da kararlaştırmamıştı bunun gibi konularda Paris Anlaşması'nın altında devam eden müzakerelerde Türkiye gözlemci olarak katılabiliyor müzakerelere oy kullanamıyor böyle bir sonucu oldu şey açısından, müzakere e, statüs açısından. Ama onun dışında tabii ulusal düzeyde iklim eylemini de geciktiriyor. Yani Türkiye'nin ulusal katkısı hepimizin bildiği gibi son derece yetersiz bir hedef koymuş olmakla birlikte e, onun da uygulanmasına dönüp çalışılmaya başlanması gerekiyor. E, taraf olmamak e, ulusal, ulusal düzeyde bağışlanmamış olmak e, ulusal eylemi de geciktirici e, erteleyici bir e, rol oynuyor. Bunun yanında kurumsal hazırlıkların yapılması, yani para anlaşmasının işte şeffaflık mekanizması var, ee, yeni raporlama e, gereklilikleri söz konusu. İşte onlarla ilgili hazırlıkların yapılmasını geciktiriyor. Yer kurumsal hazırlıkları geciktiriyor. Böyle bir olumsuz etkisi var Türkiye'nin tarafında. Yapması olmamasına. gereken çok şeyi var ama e, henüz hiçbirini yapmıyor. Çünkü bir şey yapmadan evet. bir şey almayı e, bekliyor, talep ediyor. Diyelim çok kısaca böyle e, konuyu biliyorum. Çok Ve emisyonları da artmaya devam ediyor Türkiye'nin. Evet. E, i̇şte 500 e, milyon tonu geçti 2017 emisyonları. İşte kömük kullanımda artış devam ettiği için bu emisyonlar daha da artmaya devam edecek. Böyle görünüyor bir şey var. Hani karbona kilitlenme riski e, çıkıyor Türkiye'nin maalesef. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, yayınımıza verdiğiniz bu açıklayıcı bilgileriniz için her zaman yardımcı oluyorsunuz bize. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee, sevgili Açık Radyo dinleyicileri e, hakikaten konu biraz karışık. E, ben yıllardır takip ediyorum ama çok özetlemek gerekirse iklim değişikliği konusunda bütün ülkelerin dünyadaki işte 200'e yakın ülke bir araya gelip bu konuya çözüm üretme çabası var Amerika bu sürecin içerisinde olmayacağım dedi Türkiye ben olurum ama siz bana önce finansı sağlayın siz bana para verin. Ondan sonra ben size bir şeyler yapayım bu karbon emisyonlarımı azaltayım gibi çok geniş bir şekilde e, özetleyebiliriz. Bu konudan bağımsız olmamamız gerekiyor takip etmemiz gerekiyor. Ee, telefonda bize anlatan Profesör Doktor ee, Semra Mazlum Cerit Hocamız bu konuyu çok yakından takip ediyor. Açık Radyo dinleyicilerinin bildiği Ümit Şahin şu anda e, Polo, e, İspanya'da, Madrid'de bu süreci e, taraflar konferansını takip ediyor. İki hafta sürecek, bir haftası geride kaldı. E, önümüzdeki hafta daha böyle kritik toplantıların, üst düzey yetkililerin, devletlerin e, başkanlarının... ...Cumhurbaşkanların katıldığı daha önemli bir süreç olacak önümüzdeki hafta. Şimdi yine iklimi konuşacağız, yine çevreyi konuşacağız ama biraz farklı bakış açısıyla. Bir, bir Bu programda iki konuğumuz var, biri makro bakış açısı olduğu, biri mikro olacak bence. Çünkü yarın başlayacak çok önemli bir organizasyon var, Zihin Günleri diye... Ben zaman zaman bunu söylemeye çalışıyorum artık bu çevre meselesi iklim meselesi her yerde ekonomide sanayide her şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın bir zihin günleri yapılıyor bir zihin günlerinin bir bölümü de çevre ve iklim krizi ile alakalı. Şimdi bu konuyu konuşacağız telefon attığımızda Bora Ercan var Haryom Yoga Merkezi kurucusu ve bu zihin günlerini organize eden kişi hocam günaydın. Merhabalar günü aynen. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız yayınımıza katıldığınız için. Ee, söyle, söyle. Ben şimdi kısaca bahsettim zihin günleri. Aslında bu <gülüyor> e, altında bir sürü şey var. Birincisi zihin günleri nedir? İkincisi de daha çok bizim de e, odaklandığımız evet. bu zihin günleri anlatma sebebimiz. E, iklim ve çevre konusunda o yapacağınız e, toplantıda panellerde neler olacak? Bunları anlatmanızı rica ediyorum. Buyurun hocam. Yani zihin günleri bir buluşma, bir e, buluşma zirvesi diyelim. Birbirinden çok ayrı gibi görünen e, disiplinlerin, çalışma alanlarının e, bir araya gelmesi, e, bir e, mimariden tutumda e, felsefeye kadar, e, meditasyondan tutumda e, sanata kadar, eleviyata kadar çok farklı alanlardan insanların bir araya gelip deneyimlerini paylaşıp aslında çok farklı gibi görünen alanların kendi içinde özünde hiç farklı olmadığını gösterilmesi. Çünkü her ne yaparsak yapalım, şu yer yuvarlağının üzerinde yapıyoruz. Bu o, yer küre deniyor ama yer yuvarlığı deneyi tercih ediyorum. Çünkü <gülüyor> yuvarlak yuva kelimesiyle ilişkili. Yani bu yer yuvarlığı bizim yuvamız her şeyden önce. Bizim evimiz, bizim varlığımız, bizim ekomi, ekonomi ekolojidan farklı. Çünkü ev demek. Ve buradaki farkındalık da iklim krizi ya da çevre krizi demeyi tercih ediyoruz. Çünkü insanların o, siz çok iyi saptadınız mikro hı hı. O, eylemlerde zihnlerinde oluşan e, e, iklim değişikliği. Değişiklik iyi bir şeydir canım. kısım ayında da denize gidiyoruz ne güzel bir yargısı olabilir. Bir e, esnaf e, kapının önüne sandalyelerini atıp da o, pazar günü çok iyi iş yaptıysa onun avantajını olacak Çünkü mikroda çok mikro şeyler ancak zihnimizi ve dilimizi değiştirirsek bunun bir değişiklik değil, bunun bir gerçekten e, kriz olduğunu fark edebilirsek ve yine eylemsel olarak e, panel ya da konferans değil de forum olarak bunu koyabilirsek daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü biliyorsunuz seminer, konferans bu etkinlikler biraz daha tek taraflı. Oysa ki forum dediğimizde ne yazık ki bize demokrasi geleneği olmadığı gibi forum gereni de fazla yok. Ama herkesin katılımcı olması, çünkü her bir kendisini ifade edebilen insan ve canlı bizim yuvamızda e, yuvamızın bir ferdi bir bireyi. Bunu söyleyebiliyorum. miyim? E, şimdi e, yarın başlayacak bildiğim kadarıyla taksimde eski Alman hastanesinin olduğu yerde. Şimdiki adınıydı hocam. Sizde? Siz İstanbul Kent Üniversitesi. Kent Üniversitesi. Orada başlayacak evet. ve cumartesi pazar boyunca devam edecek. Peki evet. e, bu çevre ve e, iklim krizi formunda kimler konuşacak? E, ne yapılacak? E, programın tamamını, e, bütün programı yetmez muhtemelen anlatmaya. Çok ben programa başlamadan önce okurum <gülüyor> ama en azından bu konuda e, kimler konuşacak? Ne konuşacaksınız? Neler olacak? E, sadece bu kısmı A alabilirsek sevinirim. Tabii ki e, Bayramiç Mustafa Alper İlgen çok değişik bir şey oldu uzun süredir Mustafa'yla haberleşiyoruz ve dün dedi ki evveli gün iklim krizi nedeniyle gelemiyorum dedi ne oldu dedim çünkü bir buçuk ay önce yağması gereken yağmurlar yağmayınca e, ekim yapamamış hı hı. buğday ekimini yapamamış böyle bir ironik durum var dedim ya Mustafa telefonla bağlamışsın hı hı. çünkü Mustafa İşin içinde olan bir e, insan e, Masa başında e, İzleyen değil, yaşayan bir insan Ve yaşarken de bunun o, Acısını çeken bir insan Her gün toprakla bir arada Onun kokusuyla dokusuyla e, ikinci konuşmacımız e, Doktor Ayşen Eren hı hı. E, Çevre bilimleri uzmanı Diyebiliriz e, Ben Ayşen hocamızdan rica ettim Olayın e, Bilimsel boyutu Bilim olarak hangi noktada? Üçüncü konuşmacımız çevre mühendisi e, Gül Büyükbay. O da bize e, mikro ölçekte Zanzibar'daki e, denizlerin çekilmesiyle oluşan e, krizden söz edecek. Çünkü çevre dediğimizde kadınların rolü çok önemli. E, ve kadınlar e, ekonomi ek ekoloji ekolojide de öyle değil mi? Ev dediğim, yuva dediğin, işte biraz toplumsal rollerde ee, kadınların bu Şey olduğu diyelim e, Mağdur olduğu bir alan Onun dışında e, Tabi ki e, Herkes orada bulunan herkes Hazırlıklı olarak e, gelip kendi e, Konuşma sorma Paylaşma tartışma e, Ortamının bir parçası Eee Zihin günleri ben daha önce duymamıştım. Hakikaten anlattığınız kadarıyla yani çok geniş bir çerçevesi var. Ben biraz çevre ve iklim konusuna odaklandım. Ama insanların e, takip etmesi gerektiğini düşündüğüm e, hakikaten değişik bir e, organizasyona... E, önderlik etmişsiniz. Bize de anlattığınız teşekkürler. çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben hocam teşekkür çok ederim. Ağzınıza sağlık. <gülüyor> tekrar <gülüyor> Sağ tekrar edelim. Yarın akşam başlayacak. 17'de başlayacak değil mi? Ve evet, hafta evet. sonra boyunca devam edecek. Yarın ki özellikle ilk yapılacak etkinlikler ücretsiz de olacak. Şöyle ki onu açıklamak <gülüyor> zorundayım. Bu tip etkinlikler aslında belediyelerin, kurumların, devletlerin, holdinglerin desteklemesi gerekiyor. <gülüyor> Ancak bizler birer e, Don Quixote olarak değirmenlere karşı e, savaşıyoruz. Hiçbir desteğiniz yok. Sadece oraya gelip... En büyük sorunlarımızdan e, biri zaten. Bir sponsor e, bir alan, organizasyonları. Yoksa e, işte bir desteğiniz olsa hafta sonra ücretsiz yapacağız ama <gülüyor> hiçbir desteğiniz yok. işte e, Ve masraf ya. Organizasyon dediğimiz şey... Zor, İstanbul kursalarında o kadar masraf ki mecburen... E, hafta sonu cumartesi pazarı e, biletli yapmak sonunda kaldık. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda destekçilerimiz olur. E, ve e, bu etkinlikler halkın, herkesin katılımına çok daha ulaştırabilir olur. Ve yine umarım ki sadece İstanbul'da bir hafta sonuyla kalmaz e, bu ve benzeri etkinlikler Türkiye'nin e, küçük kasabalarından tutunduğu her yerine bu forum geleneği bu Etkinlik geleni geleneği, bilgi paylaşma ve e, hayat hayatın renkliği geleneği e, daha çok olur, e, yerleşir. İnşallah bence bunu. bence yani sizden önceki programı dinleyebildiyseniz eğer yani ülkelerin Hı. devlet liderlerinin bir araya gelip bu meseleyi ele alması ve uygulayacağı politikalarla e, çözüm arayışı yapılıyor. Keşke orada da böyle bir şey olsa da o liderlerin zihinlerine de dokunsanız, onları da değiştirebilseniz. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yayınımızın da sonuna geldik. Programa katıldığınız için, renk kattığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Ee, son konuğumuz da Haryum Yoga Merkezi kurucusu, zihin günlerinin de düzenleyicisi Bora Ercan hocamızdı. Ona da teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da ekonomi ekoloji programından bu kadar. Ee, daha fazla rejide Selahattin arkadaşımızı kızdırmadan bir önce yayınımızı bitiriyoruz. Haftaya görüşünceye dek. Hoşçakalın efendim. Ekonomi ekoloji